Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin Nebiyyuna Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin Ama ba'd Evet arkadaşlar geçen hafta Alimlerin Ramazan Ayı ile ilgili fetvalarından Okumaya başlamıştık. Bu hafta da inşallah Kaldığımız yerden birkaç tane daha fetva inşallah okuyalım. İlk fetvamız arkadaşlar Ramazan'daki Oruç'a niyet ile alakalı. Şeyh Hüseyin rahimullah soruluyor. Hal niyetu siyah mı an niyeti savmin kulleum alahi de. Ramazan ayına girmeden önce Ramazan ayı için oruç tutmaya niyet etmek her gün için ayrı ayrı niyet etmemek için yeterli midir? Yani Ramazanın başında Ramazan ayı için oruç tutmaya niyet ediyorsun mu yoksa her gün için ayrı ayrı niyet etmen gerekir mi diye soruyorlar. Diyor ki Şeyh-i Rahimullah Minel ma'lum Enne kulle şaksin yekumu Fi ahirin leylü ve yetesahhar Diyor her insan Ramazan ayında gecenin son bölümünde Kalkar ne yapar sahur yapar Fe innehu kad erade Salma ve la şeke fi hada Ve bu kimsenin bu sahura kalkmasındaki Asıl niyeti nedir Orucu tutmak için sahur yemeğini Yemesidir bunda şek şüphe Yoktur sahur için yani oruç tutmak için Bir ön hazırlıktır yani her uakilin yapacağı şey, ihtiyarıyla, la mümkün en yapaluhu illa bi iradeti. Bakıldığı zaman akıl sahibi olan her insan kendi iradesiyle yaptığı bir şeyi isteyerek yapar. Yani bir insan durup dururken gecenin üçünde kalkıp ne yapmaz? Yemek yemez. Normalde insan o saatte ne var? Uyur. Eğer bir insan o saatte kalkıp bir şeyler yiyor ise bu insanın bu neydir? Niyetidir. Yarın tutacağı oruca Hazırlık yapıyordur. Ve iradet, hien niye. Ve insan, la yaqul fi aakhir alayd illa min a'jli savun. O zaman diyoruz ki irade niyettir. Yani bir insanın savura kalkıp savur yemeğini yemesi, o insanın neydir? Niyetidir. Çünkü buna kast ediyor. Bunundaki niyeti de nedir? Ertesi gün tutacağı oruçtur. Wa la ukahe muradhu mujrad alakel lam yekun min aadethi an yaqul fi had al wakt. Biraz önce dediğimiz gibi sadece böyle yemek yemek için insan gecenin bu saatinden kalkmaz, yemek yemek için kalkmaz. Wa hadihi hiya an-niyya, ve lakin yahtaju ila mithl hadha sual fi ma law qadara anna shakhsan nama qabla ghurub ash-shamsi fi Ramadan wa baqiya na'iman lam yuqidhuhu ahad hatta tala al-fajr min al-yawm at-tali, fa innahu lam yanwi min al-layl li savm al-yawm at فَهَلْ نَقُولُ لَهُ صَوْمُهُ الْيَوْمِ اَتْتَال۪ي صَوْمٌ Bir insan düşünün diyor. Bir gün önce mesela orucu tuttu. Güneş batmadan önce bu adam ne yaptı? Uyudu. Mesela Ramazan ilk günü orucunu tuttu bu adam. Güneş batmadan önce uyudu. Daha sonra ertesi gün fecir doğduktan sonra uyandığını farz edelim bu adamın. Bu adam gece sahurda yapmadı. Bu adamın tuttuğu oruç, ikinci gün tuttuğu oruç geçerli midir, değil midir? Diye sorulduğunda şeyh diyor ki نَقُولْ اِنَّ صَوْمَهُ صَحِيْهٌ فَاِنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِهِ اَنَّ النِّيَّةَ سِيَامُ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِهِ كَافِيَ Diyor ki o kimsenin tuttuğu oruç sahihtir. Çünkü Ramazan'ın başındaki niyeti o kimse için yeterlidir. Ramazan'ın başında niyeti o kimse için geçerlidir. Bir sonraki gün... İftardan fecrin doğuşuna kadar uyumuş olsa dahi onun Ramazan'ın başında Ramazan orucunu tutmak için niyet etmesi o kimsenin orucu için yeterlidir. La yahtaju ile tecdid niye li kulli O kimse için her gün için niyetini yenilemesine gerek yoktur. Allahumma illa en yujad sebep yubihul fıtır <gülüyor> fi yuftır fi ethna'i'ş-şehri hayne izn Lâbudde demin niyetin ile istinaf-ı Ama diyor bundan şu durumu istisna ediyoruz. Eğer bir insan mesela sefere çıktı veya hastalığından dolayı orucunu bozdu ise ondan sonraki tutacağı gün için niyetini ne yapması gerekir? Yenilemesi gerekir ki çünkü arada bir orucu bozan, o niyeti bozan sebep hasıl olduğu için ne yapması gerekir o kimsenin? Ondan sonraki gün oruca başlarken niyetini yenilemesi gerekir. O niyeti de onu Ramazanın sonuna kadar ne var geçerli kılar. Bir sonraki fetva arkadaşlar yine niyet ile alakalı yine Şeyh Hüseyin rahim Allah'a soruluyor. Diyor ki: Halin niye elcâzime lil fıtır dona ekl ve şurp hal biha el insan. Bir insan orucu bozmaya niyet etse ve bu niyetinden sonra bir şey yiyip içmese dahi o kimsenin orucu bozulur mu? bozulmaz mı? Yani bir insan diyor ki ben orucu bozuyorum. Ama bir şey yiyip içerek değil. Niyetiyle orucu bozduğunu söylüyor. Bu kimsenin orucu geçerli midir? Değil midir? Yani buna niyet etmesi orucun bozulması için gerekli bir şey midir? Şeyh diyor ki Rahim Allah al ma'lum enne s-savme jami'um beynel niyye ve terk Oruç diyor niyet ve yemeden içmeden onu bozacak şeyleri terk etmekten oluşur. Yani hem niyet ediyorsun, bazı şeylerde kendini ne yapıyorsun? Yasaklıyorsun. Feyen vel insanu bisavmihi ettakarrub ila Allah azza ve cel. İnsan e, Rabbine yaklaşmak için ne yapar? Oruca niyet eder. Ve biterkil muftarat. Aynı zamanda orucu bozacak şeyleri de terk eder, bırakır. Feiza azma alae ennehu qata' savmihi fi'lan feinna savm yenqati'u Velakinnehu iza kana fi Ramazan aleihil imsak hatta tagyiba şems. O kimsenin buna niyet etmesiyle orucunu atmış olur, bozulur. Eğer diyor Ramazan ayında ise bu orucu bozulmasına rağmen onun üzerine ne düşer? Yine iftara kadar orucunu devam ettirmesi gerekir. Yani şu anda öğle vaktinde düşünün. Adam dedi ki ben orucu niyet etti, niyetiyle, sözüyle bozduğunu söyledi. O kimsenin orucu bozulmuştur. Peki bu insan o vakitten sonra güneş batana kadar orucu bozulduğu için yiyip içebilir mi? İçemez. Yiyip içemez. Yine güneş batana kadar orucuna ne yapması gerekir? Devam etmesi gerekir. Lene kullaman aftarafi Ramazan bi gair udirin lezimehu elimsak. Ramazan ayında özürsüz bir şekilde orucunu bozan kimsenin güneş batana kadar orucunu tamamlaması o kimsenin üzerine nedir arkadaşlar? vaciptir. Vel qada aynı zamanda o kimse o günün kazasını ne yapar? Yeniden tutar. Wa amma iza lem yaazim ve lakin teraddede. Fe mevdu'u hilafin beyne'l ulama. Minhum men qal inna savmuhu yubtilu li'anne teraddud yunafil'l azm. Diyor ki peki tereddüt etse, bozayım mı, bozmayayım mı diye tereddüt etse o kimsenin orucu bozulur mu? İlkinde ne dedik? Adam buna azm ediyor. Diyor ki ben orucumu bozdum. 2. şık tereddüt ediyor. Bozayım mı, bozmayayım mı? Bu tereddüt onun orucunu götürür mü, götürmez mi? Bununla ilgili ilim ehli ne yapmış diyor Şeyh Süleyman rahimehullah? İhtilaf etmiş. Bazıları diyor ki orucu bozar. Çünkü şey azmettiği orucu tutmak için azmettiği şeyde tereddüt ettiği için bu onu ne yapar? Ortadan kaldırır. Ve minhummen kal innehu la yubtil Bazıları demiştir ki hayır. Bu orucu atmaz, yapmaz? Bozmaz. Lennel aslu baka un niyeti savun. Çünkü asıl olan niyetin hala var olduğudur. Hani tereddüt ediyorsun ama bunu ne yapmıyorsun? cezmetmiyorsun? Bunun üzerinde bir şeyin yok. Tereddüt etmişsin. Şükrü olmaz mı hocam? Yakın geldiğinden yakın şükreyi diremez mi hocam? Kuralı uygulanır mı? Yani burada o adam bozayım mı bozmayayım mı diyor. Yani bu adam hala bozdum mu bozmadım mı demiyor. Aslında bir şey yok tereddüt var. Yani bozayım mı bozmayayım mı diye tereddüt ediyor. Bu tereddütü onun orucunu götürür mü götürmez mi? Yani buradaki söylediğimiz mesele bununla alakalı. Bir grupta diyor ki niyet asıl üzerine bakidir bozmamıştır. Tereddüt etmesi onu bundan ne yapmaz? Alı koymaz. Yine başka bir soru Lejnet Daime Lil Buhuthul Ilmiye ve'l Lejne sorulmuş, alimler topluluğuna sorulmuş yine bir soru. Eza navaytu's kabla thumma thumma hatta tulu'il fecr Diyor ki Namazdan yani sabah fecir doğmadan önce bu insan ne yapıyor? Şeye niyet ediyor. Oruç tutmaya niyet ediyor. Sonra uy uyuduğunu söylüyor. Sonra uykusundan uyandığını... Hala fecrin doğmadığını... Bir insan düşünün... Gece 12'de yatıyor oruca... Niyet ediyor. Daha sonradan mesela gece 3'te kalkıyor uyanıyor hala... Sahur vakti... Devam ediyor. Diyor ki kalkıyor ve on ondan sonra... Su içiyor... Ve niyet ediyor oruç tutmak için... Ve bu kimsenin hükmü nedir diye soruluyor. Yani önce bir niyet etti, uyudu. Sonra sahur vakti bitmeden yeniden uyandı. Kalktı ne yaptı? Yeniden hmm. su içti. Sonra yeniden yattı. Veyahut da ondan sonra orucuna başladı. Yani bu kimsenin orucu. Yani bu uykusundan sorun, sonra... Soruyu şöyle mi anlıyoruz yani? Birisi geceliğin yatmadan önce niyet ediyor. Ben, ha, ben diyor ki artık oruç tutuyorum, oruç tutuyorum. niyet ediyor. Niyet ediyorum. Sonra evet. yatıyor. Yatıyor. Ama sonra şey uyanıyor, ki... saat 3 mesela, evet. hala şey doğmamış. yiyor içiyor. Yani İyiyor, içiyor. Yani. Sonradan bu tamam. kimse diyor ki, benim orucumun durumu nedir? Hani ben önceden yatmadan önce niyet etmiştim, sonra kalktım yine bir şeyler yiyip içtim. Bununla ilgili lejnet daim ediyor ki, اِذَا نَوَيْتَ السِّيَامِ ثُمَّ اَكَلْتَ قَبْلَ طُلُوءِ الْفَجْرِ ثُمَّ نَوَيْتَ مَرَّةً ثَانِيَ السِّيَامِ فَاَمْسَكْتَ مِنْ طُلُوءِ الْفَجْرِ إِلَى الْقُرُوبِ فَصِيَامُ eğer durum anlattığın gibi ise yani bu şekilde uyudun, sonra uyandın, bir şeyler yiyip içtin, sonra ondan sonra fecir daha doğmamıştı. Sonradan fecirin doğuşundan sonra güneşin batışına kadar orucunu tuttu isen diyor, senin orucun nedir? Sahihtir. Yani bu sahır vaktinde yatmadan önce niyet edip, sonra uyansan bir şey yiyip içmen, senin orucuna ne yapmaz? Zarar vermez. Yeter ki sen orucun başlama vaktinden... Bitiş vaktine kadar sana yasaklanan şeylere ne yapmış olman gerekir, Uymuş olman gerekir. Hocam vakit varsa uyuma falan yok. Mesela gece 2'de kalktık, yedik, sonra niyet ettik, sonra 3'te bir daha oturup geldik. Yani bir şey olmuyor, değil mi hocam? Çünkü... Yani bir sıkıntı yok. Yani o gece boyunca uyku şeyi olmuyor, değil mi bunda? Yani, uyku... yani illa uyuma diye yani bir zorunluluk yok. Yani insan. Sahura kadar, bitimine kadar oturabilirsin. Bu arada yiyip içebilirsin. Daha sonradan önemli olan burada ne? Fecrin doğuşuna kadar bu işlemini yapmış olman gerekir. Evet. Yeme içme işlemini bitirmiş olman gerekir. Bir sonraki fetva arkadaşlar. Şeyh Abdullah Cibrin Hafızahullah'a sorulmuş. hel sahur vacibun ve mel murâdu bil bereketi fi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem fe inne fissahûri berekeh. Diyor ki sahur vacip midir? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahurda bereket vardır sözünden ne anlıyoruz? Yani sahurun hükmü farz mıdır? Aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahurda bereket vardır sözünden ne anlıyoruz diye sorulduğunda diyor ki Es sahuru huve el ekele gubeyle el imsak ve mustahab Sahur dediğimiz şey imsaktan önce yediğimiz yemeğe verilen isimdir ve bunun hükmü de nedir? Müstehaptır. Yakul aleyhissalatu vesselam tesahhuru fe inne fi's-sahur berake. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahur yapın. Şüphesiz ki sahurda bereket vardır. Ve emrü fi kavlihi tesahhuru lirşad ve liacli zalike alellehu bilberake burada baktığımız zaman peygamber efendimiz tesaharu yani sahur yapın diye emrediyor ama buradaki emir vacipliğe delalet etmez sadece irşada yönlendirmeye delalet eder çünkü Allah Resulü Sallallahu hadisin sonunda sahurda bereket vardır diyor o da kesretul hayr hayrın çokluğudur. yani sahurda yemek yiyen insan ertesi gün ne var daha güçlü, daha kuvvetli olur. Allah'a en iyi şekilde ibadetlerini yerine getirir. Ve rûye sallallahu aleyhi ve sellem terekat sahur lemme kana yuvâsıl fedellâ alâ ennehu bi bifard. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazen sahuru terk ettiğini görüyoruz. Bu da bize Allah Resulü ve sellemin bu fiili sahurun farz olmadığını da gösteren bir örnektir. Eğer farz olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmazdı arkadaşlar? Sahuru terk etmezdi. Ve min al-ahadisi eddal la istihabab as-sahur enne sallallahu aleyhi ve sellem emara ashabehu en yatasaharu wa law bitemratin aw bi laban hatta yatimmu'l imtithal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine dönüp baktığımız zaman Sahurun müstehap olduğuna delalet eden şeylerden bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bir hurma ile Veyahut da bir kase Süt ile dahi olsa Sahabelerine atmayı, yapmayı Sahur yapmayı Emrederdi onlara bunu nasihat ederdi Buradan da bunu anlıyoruz yani Bir tane bile olsa ye demesi Bunun müstehap olduğu Anlamına geliyor Ve يقول sallallahu aleyhi ve sellem fazlu ma beyne siyamina ve siyami ehli'l-kitab eklati sahur. Ehli'l-kitap ile bizim tuttuğumuz oruç arasında onların tuttuğu oruç ile bizim tuttuğumuz oruç arasında ne vardır? Sahur yemeği vardır diyor. Fark olarak bizim tuttuğumuz oruç ile onların tuttuğu oruç arasında Allah Teala diyor ki sahur yemeği vardır. Vel muradu bil berake elleti fil hadis في في yine sahur buradaki bereketten kastıyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buradaki bereketle ilgili Diyorlar ki alimler Bu kimse bu şekilde Ertesi gün oruca başladığı zaman Salih amelleri işlemekte ne var Daha hırslı olur Çünkü akşamdan yemeğini yediği için bitkin düşme gibi bir durumu olmaz özellikle bugünlerde düşünün saat 9'da iftar yapıyoruz Savura kalkmasanız ertesi gün iftara kadar 24 saat bir açlık durumu söz konusu ve bu durumda da insan ne oluyor ertesi gün belki sabahtan fazla bir şey hissedilmiyor ama öğleden sonra ikindiden sonra değil mi insan elden ayaktan takatten düşüyor Bu da seni Allah'a ibadet etmekten alıkoyuyor seni yorgun miskin böyle hareket etmeni engelleyecek hale sokuyor. Bu şekilde Şeyh buna cevap veriyor. Yine bir sonraki fetva arkadaşlar... Yine Şek Jibrine sorulmuş. Bu şeyle ilgili eh Mahiyel Atma'lleti yefdlu's-saim'a'l-fıtr'a 'aleyha. Oruç tutan kimse orucunu açarken hangi yiyecek ile açması o kimse için daha faziletlidir? El-efdalu en yuftira ala rutabin fe in lam yecid fa temrin fe in lam yecid fa ma'in. Diyor ki öncelikle eğer var ise o kimsenin rutab dediğimiz taze hurma ile açması orucunu daha faziletlidir. Eğer onu bulamıyor ise temir dediğimiz kuru hurma diyoruz ya normal bildiğimiz o kuru hurma dediğimiz hurma ile eğer onu da bulamıyor ise ne ile su ile açması daha faziletlidir. Ve delil özellikle hadisi Aisha radıyallahu anh'a göre: "Kenenin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yuftur <gülüyor> ala rutabat, ve inlem yedet fa فَاِنْ لَمْ يَجِدْ حَسَعَ حَسَوَاتٍ مِّنَ الْمَا وَالْحَسَوَاتُ الْجَرَعَاتِ Ayşe radiyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane rutab ile taze hurma ile iftarını açardı. Eğer onu bulamazsa birkaç tane hurma ile iftarını açardı. Eğer onu da bulamazsa bir bardak su ile ne yapardı? İftarını açardı. Fain lam yeteyassar <gülüyor> lahu zalik caz bi ayi min al al-mubahah. Eğer bu üçünü de bir insan bulamıyor ise, caiz olan, mubah olan diğer herhangi bir şeyle orucunu açmasında da bir bahis yoktur. Fain lam şey en fe innehu yanmi al-fitr. Eğer yiyecek hiçbir şey de bulamıyor ise, o zaman orucunu açmaya niyet etmesi o kimse için nedir? Geçerlidir. Biraz önceki fetvalarda söylemiştim, mi? Bir insan orucunu bozduğunu niyet etmesi o kimsenin orucunun bozulduğuna delil teşkil ediyordu. Yani bulabilirsen önce taze hurma. Onu bulamazsan su. E, onu bulamazsan hurma. Onu bulamazsan su. Onu bulamazsan yiyebileceğin, bulduğun mübah olan caiz olan herhangi bir şey. Eğer onu da bulamazsan buna niyet etmen o kimse için geçerlidir diyoruz. Yine burada Şeyh Hüseyin Rahim Allah'a sorulmuş. Tesahharu fe inne sahur bereke. Hadis-i şerifindeki Temel maksudu bi bereketissehur cezakumullah hayran. Sahurdaki bereketten kasıt nedir? Diye Şeyh Hüseyin Rahim Allah'a soruluyor. Diyor ki bereketissehur el muradu biha el bereke şer'iyye vel bereke bedeniyye. Diyor ki burada iki tane bereket vardır. Bir şer'i olan bereket bir de bedeni olan bereket. Amma el bereke'l şer'iyye fe minha imtithal emr'r sallallahu aleyhi ve sellem ve'l iktida'u bihi Şer'i olan berekeye, bereket'e gelince öncelik ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şeye icabet etmek vardır onun bu sözüne icabet etmek vardır ve onun sünnetine uymak vardır. Wa amma'l bereket'el bedaniyyye fe minha تغذية'l beden ve kuvvetuhu ale's savm ve e, burada bedeni berekete de gelince, kişi yemek yediği zaman bedeni güçlenir. Bu şekilde Rabbine en iyi şekilde ne yapar? İbadet eder. Demek ki bereket ikiye ayrılıyor. Bir şer'i olan bereket, Allah Resulü'nün sünnetine ittiba etmek, onun emrine icabet etmek. Bedeni olan bereketten ne? Vücudun bu şekilde besini alarak kuvvetli bir şekilde ertesi gün orucunda o kimseye yardımcı olması Yine arkadaşlar iftar esnasında yapılacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualarla ilgili bir soru var. Yine Şeyh Abdullah Cibrin'e sorulmuş. He'l hunâke duaun meşru, yesünnü lissâime en yakûlehu indel iftar <gülüyor> ve meta yakûnu vaktud dua. Oruç tutan kimsen için iftar esnasında yapacağı bir dua var mıdır? Ve bu dua var ise bunun vakti de ne zamandır diye sorulduğunda... Orada edae sallallahu aleyhi ve sellem يقولها as-sayim inda fıtrıh منها قول nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadise gitmez önce diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan dualar vardır bunun da vakti nedir kişinin iftara başladığı esnadır yani duasıyla duasını eder sonra ne yapar iftarını yapar bunlardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki Gitti susuzluk, <Sessizlik> can damarlar ve ecir sabit oldu inşallah. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve ecir sabit oldu İnşallah diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dua edermiş. Yine bu dua baktığınız zaman hısnül müslim'de de ne yapıyoruz? Görüyoruz. Okena sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahumme inni leke sumtu ve ala rizqika aftartu fe takabbal minni innaka entes semiul alim." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ey Allah'ım senin için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla ne yapıyorum? İftar ediyorum. Fetekabbel minni. Bu tuttuğum orucu benden. Kabul et. İnneke entes semi'ül alim. Sen alim olansın. Sen semi'ül olansın. Sen duyansın diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu u Teala'ya bu şekilde ne yapmış? Yine başka bir duada bulunmuş. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yine buyuruyor diyor ki Allahumma ya vasial magfireg erdirle. Ey rahmeti geniş olan, mağfireti geniş olan Rabbim, neab beni bağışla. Ve ya vasial rahme irhamni Ve rahmeti geniş olan Rabbim, beni bana rahmet et diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar esnasında bu şekilde dua ediyormuş. Yine bir sonraki Bir sonraki yine Şeyh Abdullah Cibrine sorulmuş bir soru arkadaşlar. İza karibal fecr fi Ramazan ve alayya guslu cenabe ve la yakfi alwaqt lil gusl ve aklete sahur fal aqaddimu al-iqtisal ve yafutni es-sahur em aqaddim sahur وَلَا أَقْتَسِلُ اِلَّا بَعْدَ fecir. Yine şeyhe sorulan soru şu şekilde. Diyor ki, gece sahur için uyandığımda junup olduğumu fark ettim. Ama vakit o kadar dar ki, eğer yıkansam ne yapacağım? Sahuru kaçıracağım. Eğer sahur etsem, bu sefer yıkanmam gecikecek. Bu durumda benim guslü almamı, gusül almamı, Fecir'den sonra, doğuşundan sonra ya ertelememde bir sakınca var mıdır diye sorulduğunda şeyh diyor ki el aftalu en yukaddima sahur lian-nabe <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem kal tesahharu fe in sahur Diyor ki iftal olan sahurun önce yapılmasıdır. Eğer böyle bir ikilem içinde kaldıysan diyor ki öncelikle o kimsenin sahuru yapması gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tesahharu fe in sahur beraka. Sahur edin çünkü sahurda bereket vardır. Ve yuakhiru al-iqtisal lienne vaktuhu vasi'un fe izâ al fecri ve huve lem yektesil iktesela ve salla ve lem yedurru zâlike bi savmihi diyor ki iktisali gusül almayı ne yapar? Erteleyebilir çünkü onun vakti daha geniştir. Onun yani oruca başladıktan sonra gusül abdesti almasının onun orucuna bir zarar vermez. Yani kişi uyandığında böyle bir durumla karşılaştıysa önce sahurunu yapacak, sonra ezan okunsa dahi ondan sonra namaz kılmak için o vakitte gusül almasında bir sakınca bir sıkıntı yoktur. Yine Ayşe radıyallahu anha ve Ummu Seleme radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadis-i şeriflerde En-nebe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yudrikuhu el-fecr ve huve junub. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fecir vakti geldiğinde cunup halinde bulunuyordu. Min ehliyi yakıta yaktesilü ve yasum. Sonra yıkanıp orucuna ne yapıyordu? Devam ediyordu. Yani guslü fecrin doğuşuna ertelediğini Ayşe radıyallahu anha ve Ummu Selem'e radıyallahu anha bize aktarıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in fiilinde de biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Yine burada arkadaşlar ezan okunduğu esnada yemek yenir mi? Sabah ezanı başladığı anda yemek yemeye devam etmemiz mi gerekiyor? Etmememiz mi gerekiyor? İle ilgili yine Şeyh Hüseyin Rahimahullah'a soruluyor. Diyor ki, وَمَنْ يُحَدِّثُ وَمِنْ عِدَّةِ سَنَوَاتِ اَنَّهُمْ لَا يَمْكُسُونَ فِي الْتَّعَامِ لَا يَمْكُسُونَ Hatta الْتَّعَامِ حَتَّى نِهَيَةِ الْأَذَانِ فَمَا هُكْمُ عَمَلِهِمْ هَذَا Birilerinden bahsediyor soran kimse. Diyor ki birkaç seneden beri bazı insanlar ne yapıyorlardı? Ezan okunduğu esnada, sabah ezan okunduğu esnada yemeğe içmeye devam ediyorlardı. Ezan bitene kadar o insanların yaptığı bu fiilin hükmü nedir? Yani bir insan ezanın bitimine kadar yiyip içse o insanın orucuyla ilgili hükmü sorulduğunda. şey diyor ki. اَنَّ الْأَذَانِ الْصَلَاتِ الْفَجِرِ اِمَّا اَنْ يَكُونَ بَعْدَ تُلُوهُ الْفَجِرِ اَوْ قَبْلَهُ Diyor ki sabah ezanı okunması fecrin doğuşundan önce veyahut da sonra olabilir. Yani burada ezan bizim için ne değil? Asıl şey değil. Fecrin doğuşu bizim için gerekli olan. Yani eğer müezzin 5 dakika önce okudu okuduysa, senin o esnada Yemen'de bir problem var mı? Yok ama eğer müezzin tam vaktinde okuyor ise, o zaman ne yapman gerekir onu? Bırakman gerekir. Fe inne kana ba'de tulu'il fecre fa'innehu yajibu 'ala al insani an ytamassak bi mujarradi samail an nida. Eğer biraz önce dediğimiz gibi müezzin fecr'in girişiyle ezan okuyor ise, bu biliniyor ise, o zaman o insan ezanın duyduğu esnada ne gerekir? Yemeği içmeyi bırakması gerekir. Lianen nebi sallallahu aleyhi ve sellem يقول: "İnne Bilalen yu'ezzinu bi leylin fe Diyor ki Bilal gece ezan okuduğu için sahur vakti bitmeden önce ezan okur. O ezan okuduğunda ne yapın? Yiyin, için. Hatta tesme'u ezane İbn Ummi Mektum. İbni Ummi Mektum ezanını duyanana kadar ne yapın? Yiyip, için diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fe innehu la yu'azzine hatta yatlu al Çünkü diyor o fecir doğmadan ezanı okumaz. Yani biliyorsunuz belki Medine'ye, Mekke'ye gidenler Sabah namazında iki tane ezan okunuyor. Bir ilk ezan, bir ikinci ezan. Yani Bilal radıyallahu anh buradaki ezanların ilkini okuyormuş. İbn-i Ummi Mektum da ikinci ezan, o vaktin girdi ezanı okuyor. Yani diyor ki, İbn-i Ummi Mektum'un ezanını duyana kadar yemeniz içmenizde bir problem yoktur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu Türkiye'de ezan okuyor hocam, o nasıl oluyor? Şimdi bak diyor ki, فَإِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْمُؤَذِّنِ la يُؤَذِّنُ illa اِذَا طَلَعَ الْف Femsik bir mucabeti edeni. Eğer biliyor isen diyor müezzin sabah namazı vakti girdiğinde ezanı okuyor ise o ezana başladığı zaman ne yapacaksın? yemeği içmeyi bırakacaksın. Amma idaken el müezzin, müezzinu bina an ala ma yarifu min al-towqid, av bina ala saatihi, فإن الأمر في هذا أهون. Eğer diyor ki müezzin kendi kafasına göre hareket ediyor ise kendi saatine göre veya bu ...şeylere dikkat etmiyorsa, fecrin doğuşuna... ...ona göre okumuyor ise diyor... ...burada durum biraz daha... ...yani ilk şeyde söylediğimiz gibi hemen ezan okunurken... ...kes dememiz... ...biraz daha zor olur diyor. Ama eğer biliniyor ise müezzin... ...vakit girdiğinde okunuyor... ...o zaman ne yapacaksın? Ezanı duyduğun anda yemeği içmeyi bırakacaksın. Ve binaenâ lâ hâda... ...şimdi diyor ki eğer bu senin sorduğun soruya gelirsek... ...insanlar... ...senelerdir böyle bir hareket yapıyorlar... Hadihisail o kimseye diyoruz ki bu ma bu la yaz mukaba diyor geçmişin kazasını sana emretmiyoruz geçmişle ilgili o günlerin kazasını tut demiyoruz yani kumlem te kan ku kal Balu fecir Çünkü siz o yemek yediğiniz esnada fecrin doğup doğmadığıyla ile ilgili kesin bir bilginiz olmadığı için ne yaptınız Geçmiş senelerde böyle bir ezan okunurken Yiyip içtiniz Lakin film müstakbel Yen bagi lil insani en yehtate Li nefsi fe idâ sem'i El fel Yemsik diyor ki Ama diyor ileride artık bu Şey bu fetvayı sorduktan öğrendikten Sonra diyor ki ileride ihtiyaten ne yapmanız gerekir Ezanı duyduğunuz zaman Ne yapın yemeği içmeyi Bırakın bu sizin için daha Hayırlıdır. Yani kendini neye göre ayarlayacaksın demek ki? Ezan bitmeden, ezan başlamadan önce sahurunu bu şekilde yiyip içeceksin. Kendini böyle şüpheye sokacak, böyle soru sormayı gerektirecek durumlardan uzak tutacaksın. Subhanak Allahu Hamdik. la ilahi ve